başta İbrahim Aleyhisselam ve ondan sonra ne kadar nebi gelmiş geçmişse Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hepsine salat ve selam etmeyi ister misiniz? İsterim. Öyleyse Salli Barik diye öğrendiğimiz, çocukluğumuzda öğrendiğimiz bu duayı tekrar ederim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kema salleyt ala İbrahim'e ve ala Ali ibrahim İnnek hamidun mecid. Ve bârek ala Muhammedin ve ala Ali muhammed Kema bârekte ala İbrahim'e ve ala Ali ibrahim İnnek hamidun mecid. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi ve size daha önce vaat ettiğim gibi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına başlayacağız. Ancak bugün bir mukaddime yapmak istiyorum sizlere. Bir başlangıç bir girişgah. İnsanlık tarihi yani insan dediğimiz bu nevi varlık Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla başlıyor. Rabbimiz Azze ve Celle insan denen bu varlığı yaratmayı irade ettiğinde Adem Aleyhisselam'ı mübarek ve mukaddes elleriyle o kalıbını, çamırını kendisi bizatihi yapıyor. Son onun canlanması için ruhundan üflüyor. O kadar önem veriyor ki insan denen bu cinse, bu varlığa mübarek ve mukaddes elleriyle onun çamırını yapıyor. Kalıbana yapıyor. Sonra kendi ruhundan üflüyor. Ayetlerde geldiği gibi. O kadar önem veriyor ki bu insana kendisi için çok değerli olan, çok makbul olan, ibadun mukremun dediği, şerefli kullar dediği, Meleklerini secde ettiriyor. Düşünün ne kadar değerli bu insan. Rabbimiz Azze ve Celle'ye İbadun mukramun dediği meleklerine ben ona ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Secde-i Emre diyor. İnsan bu kadar değerli. Bir de onlar içerisinde seçkinler var ki bugün onlardan bir tanesinin kısasına inşallah başlayacağız. Girişgah yapacağız. Değerli kardeşlerim, insanlık serüveni bu şekilde Adem'in Aleyhissalatu vesselam'ın yaratılışıyla başlıyor. <gülüyor> Eşini Adem'in bizzati kendisinden, nefsinden yaratıyor. Size biraz önce hutbe hacı dediğimiz açılış hutbesi diye okuduğumuz bu dua Resul -i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti ve cihi üzere yaptık biz bunu. Orada bir ayet okudum size. Nisa suresinin ilk ayeti. Ne diyor o ayet kerime? Ya eyühennasu taku rabbakum allazi min nefsin vahide. Ey insanlar sizi tek bir candan yaratan Rabbinizden korkun ve ona karşı takvalı olun. Ve khalaga minha zevceha. İşte o candan da eşini yarattı diyor Rabbimiz. Adem aleyhisselamın eşini bizatihi alet. Adem aleyhisselamın kendi bedeninden yarattı. Ayet-i kerime neresinden yarattığını anlatmıyor. Hadis-i şerifler anlatıyor. Hadisler bizim için o kadar önemli ki Rabbimizin bizden istediği kulluğu, nasıl bir kulluk, meramı nedir, muradı nedir? Hadis-i şeriflerden öğreniyoruz, anlıyoruz. Allah Azze ve Celle Havva'yı Adem'in E kemiğinden yaratılmış, yaratmıştır buyuruyor. İnandık, iman ettik. Amenna, Amenna. ve saddakna. Sonra Adem Aleyhisselam o yasaklanan ağaçtan kaderin gereği olarak yiyince yeryüzüne iniyor. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle'nin bir kaderi var insanoğlu için. İnsan nevi için bir takdir ettiği proje var. Bir program var. Onun gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla insanın iyilerin ve kötülerin birbirlerinden ayırt edilmesi için yeryüzüne inmesi gerekiyor. Adem Aleyhisselam bu sebeple yeryüzüne iniyor. Bildiğiniz gibi türeme ve üreme başlıyor Adem Aleyhisselam'ın. Çocuklar arasında ilk kavga. İyiler ve kötülerin ayırt edileceği için inmedik mi biz yeryüzüne? Kimler iyidir, kimler kötüdür? Onun için inmedik mi? Biz, değerli kardeşler, <gülüyor> ruhlar alemindeyken yeryüzünde en son dünyaya gelecek insanın ruhuna kadar yaratılmıştır hazır. O ruhlar yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam var iken onu yaratmış iken Rabbimiz onun neslini, onun çocuklarını en son ferde kadar ruhunu yaratmıştır. Adem Aleyhisselam'ın sırtını sıvazlamıştır. Ondan bütün ruhlar neşet etmiştir. Hadiste geldiği gibi hadiste geldiği gibi Mısır taneleri gibi onları ruhları çıkardı Adem'in belinden diyor Rabbimiz. Onların kimisi Adem'in sağında kimisi Adem'in solunda. Sağındakilere baktığı zaman Adem Aleyhisselam güler neşelenir sol tarafına baktığında ise hüzün kaplar onu. Çünkü onun tamamı onun nesli. Ashabul yemin ve ashab şimal ortaya çıkıyor burada. Sonra onların yeryüzüne bir bedene girme vakti geldiğinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin takdiri üzere erkek ve kadın bir araya gelirler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve hadislerinde ifade edildiği gibi erkeğin suyu kadının rahminde belirli bir aşamalar geçirir. 120 günün sonunda ona ruh üflenir. Onunla beraber onun rızkı, eceli, said veya şaki olduğu onun için takdir edilir. Rahimlere muvekkel melek, bunu yazar Rabbimizin emri üzere. Sonra o Canlanır ve insan olur. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında ilk kavga ile beraber iyi ve kötüünün ayrı, ayrışması söz konusu. Sonra onlar nesilden nesile çoğalırlar. Adem Aleyhisselam vefat ettiğinde oğlu Şit Aleyhisselam işin başına geçirilir. Sonra yeryüzünde o Vazifesini tamamlayıp da görevini bitirdikten sonra Rabbimizin emrine imtisalen öbür aleme göçtüğünde yine insanlık o çizginin nübüvvet çizgisinin dışına çıkıp da azgınlaştığı zaman yeryüzünde fesat çıktığı zaman Nuh Aleyhisselam'ı özellikle yeryüzünde şirkin meydana geldiği dönemde Nuh Aleyhisselam'ı gönderir vazifeli olarak. Görevi nedir? Adem Aleyhisselam ile başlayan ıslah faaliyetinin Allah'a kulluğun nasıllığı, niceliğinin anlatımı tekrar tazelenir. Bu şekilde ne zaman yeryüzünde bir fesat çıksa nübuvvet çizgisi tamamıyla silinse din adına, tevhid adına, şeriat adına Onların öğrettiği kaybolsa, ilim yok olsa, Allahu Teala yeni bir rasil gönderiyor. Tezkit faaliyeti. Nuh aleyhisselamdan sonra Hud aleyhisselam vazifeyi devralıyor. O görevini yapıyor, insanlara hakkı gösteriyor, doğru yolu öğretiyor, vazifesi tamamlanıyor. Rabbimiz Azze ve Celle'nin davetine icabet ederek öbür aleme göç ediyor. Sonra onun davetinin izleri silinip de şer'i hükümler ortadan kalkıp tevhid unutulduğu anda şirk yeryüzünü kapladığı anda Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'ı gönderiyor. Bazı kardeşlerimiz bilir biz bundan önceki derslerimizde bu insanların Nuh Aleyhisselam'ın Salih Aleyhisselam'ın kısalarına kısa kısa değinmiştik. Bununla gayemiz neydi? Bir insanın hayatında Dinin Tecdit yani Rabbimiz Azze ve Zelle tarafından Yenilendiğini göstermek Salih Aleyhisselam da görevini tamamlar Allah'ın emrettiği dini tebliği yerine getirir İnsanları Hakka çağırır Tevhidi insanlara öğretir Şirkten insanları yasaklar Sonra Rabbimizin emri gelir ve ona icabet eder, öbür aleme gider. Davet silinip de din ortadan kaybolduğunda değerli kardeşlerim, o dönemde tevhidin tamamen unutulduğu, yeryüzünün tanıdığı en büyük benzeri çok nadir bulunan bir azılı kafir Rabbimizin Tesmiyesiyle, isimlendirmesiyle, yeryüzü tagutlarının en büyüğü diyebileceğimiz nemrudun hakim olduğu bir toplum. İnsanları kendisine ibadete çağıran, hem Allah'ı reddeden, ona ibadeti yasaklayan, aksine bir de kendisine insanları ibadete çağıran Nemrut'un devri gelir. Ve o dönemin insanların zamanı gelir. Allah'a ibadet eden tek bir fert yok yeryüzünde. Düşünebiliyor musunuz? Allah'a kulluk eden, Allah'ı birleyen bir fert yok yeryüzünde. Onun karşısına kimi çıkarır Allahu Teala? Halilim dediği bir varlığı. Değerli kardeşlerim, insanlık serüveni, nebimizi istisna ediyoruz. Onun yeri bambaşka ayrıca. Onun benzeri bir Allah'ın sevdiği kul yok yeryüzünde. Bütün peygamberler bunun içerisinde. İbrahim böyle bir insan. Öyle bir şahsiyetten bahsedeceğiz ki benim gibi bir acizin onu anlatması Rabbimizin övgüsünü hakkıyla şerh etmek, tefsir etmek mümkün değil. Ama dilimin döndüğü kadar acizane Allah'ın bana izin verdiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım. İnsanlık serüveni içerisinde Adem'den son ferde kadar Nebimizi istisna edersek onun gibi değerli bir şahsiyet yok. İbrahim böyle bir insan. Allah'ın salat ve selamına olsun. Allah Azze ve Celle o kadar çok seviyor ki Allah Azze ve Celle'nin sevgisi Kime fazlaysa onun üzerindeki imtihan çok fazla. En çok imtihandan geçmiş bir insan İbrahim Aleyhisselam. Düşünün bir kere. 90 sene hayat sürüyor. En çok sevdiği, aşık olurcasına sevdiği eşi kısır. allah Teala'nın şu vaadini iyi biliyor. Ben kitabı da nübuveti de sana verdim. Senin nesne verdim dediği hükmü biliyor. Bu bir mübarek. Bu bir müjde. Tevşir. allah Allahu Teala diyor ki ben kitap ve nübuveti senin nesline verdim. Senin neslin üzere olacak bu. Yani senin soyundan gelecek insanlar nebi olacaklar. Senin soyundan geleceklere bir kitap indireceğim diyor. Müjdeliyor. 90 yaşına gelmiş. Hanımı kısır. Hanımı mı? Tarih kitaplarının anlattığına göre o dönemde ondan daha güzel bir bayan yok. Amcasının kızı. Yeryüzünde İbrahim, eşi ve kardeşinin oğlu, yeğeni üç tane iman eden var onların döneminde. Başka iman eden insan yok. İbrahim Aleyhisselam çok farklı bir şahsiyet. 90 yaşına gelmiş çocuğu yok. Sonra 90 yaşından sonra çocuk veriyor Allahu Teala. Diyor ki o biraz büyüdükten sonra keseceksin bunu benim için. Nasıl bir imtihandır dersiniz. Bunu benim için, benim için boğazlayacaksın diyor. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı Nisa suresinde geldiği gibi halil edinmiştir. Halil'in manası ise saf, katışıksız sevgi. Hiçbir çıkar gözetmeksizin dostluk. Birçok manaya geliyor. Bunlar birkaç tanesi manaların değerli kardeşlerim. Böyle bir şahsiyetten başlayacağız. Böyle bir şahsiyetten bahsedeceğiz. Özür dilerim. Rabbimiz Azze ve Celle İbrahim'den bahsederken Sadece İbrahim ismiyle geçiştirmez. Mutlaka yanında bir sıfat. En basitinden İbrahim ullezi veffa. En vefalı İbrahim. Çünkü gerçekten de öyle. Hangi imtihana girdiyse hangi imtihanı Allahu Teala onun önüne çıkardıysa sınamak için hakkıyla yerine getirmiştir. Ve öyle bir makama ulaşmıştır ki seni insanlara imam yapacağım. Senin önünde hiç kimse olmayacak. İmam demek önde olmak. Lider olmak demektir. Seni insanlara imam yapacağım demiştir. Seni kavmine imam yapacağım dememiştir. Bundan dolayı imam olmuştur ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da senin deden olan baban olan İbrahim'in imamlığındaki dine tabi ol demiştir. İbrahim Aleyhisselam'a anlatırken. Böyle bir şahsiyet. Allah-u Teala inşallah bizi bundan muvaffak eder diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Rabbimiz Azze ve Celle nebilerini gönderirken bir şey gösteriyor da insanlığa. İnsanların Allah'a karşı kıyamet gününde biz dini bilmiyorduk. Bize Nebi'yi gönderseydin. Bize kitap gönderseydin. Biz onunla yolumuzu bulsaydık da sapıtmasaydık. Dalalete düşmeseydik. Cehennem azabını hak etmeseydik diye mazeret ileri sürmelerini istemiyor allah Teala. Nebi'yi gönderiyor. Onlar tebliğini yapıyor. Hakkı anlatıyor. Diyor ki kavimlerine Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Onun Gayrı sizin için tapılacak, ibadet edecek bir varlık yok. Bütün nebilerin söylediği söz bu. Ya kavmi budullaha maalekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a kulluk et, sizin için ondan gayrı bir ilah yok. Tek bir şey, ibadeti Allah'a sarf edeceksiniz. İbadeti Allah'a sarf edeceksiniz. Rabbimiz azze ve celle nebiileri bu kelimelerle gönderdiğinde gaye ne? Rabbimiz niçin böyle yapıyor? Kıyamet günü olduğunda kıyamet günü olduğunda insanlar Allah'a "Rabbimiz biz din nedir? Tevhid nedir? Şeriat nedir? Kulluk nedir? Bilmiyorduk. Bize kimse bunu anlatmadı. Bunu bize kimse öğretmedi." demesin istiyor. Rabbimiz Azze ve Celle Nisa Suresi 165'te ''Rusulen mubeşirine ve munzirin'' Gönderdiğimiz Resuller Allah'ın sevabını müjdeler ve Allah'ın azabından sakındırır. Resullerin vazifesi Allah'a itaat eden, emrini yerine getiren, ona kulluk edenleri müjdelemek. İkincisi Allah'a kulluk etmeyen, onun emrini yerine getirmeyen veya iman etmeyen veya iman ettiği halde ona şirk koşan insanları ikabıyla cezası ile korkutmak. Bakın kardeşlerim Rabbimiz Azze ve Celle iki tane ayet var. Birincisi bu. Rusülen mübeşşirine ve munzirine li'ella yekûne linnâse alellâhi hüccetün bâder rusul. Rasullerden sonra insanların Allah'a ikame edecekleri bir delilleri hüccetleri olmasın diye Rasulleri müjdeleyici ve korkutucu olarak göndeririz. İkincisi bu iki ayet değerli kardeşlerim aziz Müslümanlar ...düşüncesiz bir hayat yaşıyoruz. Bazen... ...kendi kendimi... ...muhasebe ettiğim zaman... ...gaye nedir bu dünyadaki gaye? Neden ben varım? Bunu unuttuğumu fark ediyorum. İnanıyorum ki sizde de bu oluyordur. Ama şunu... ...hiç unutmamamız gerekiyor. Bir gün geldiğinde bir gün geldiğinde Rabbimiz Azze ve Celle nebimizin anlattığı kadarıyla kullarıyla hiç tercüman olmadan konuşacak diyor. Bize ne kadar nimet verdiği ise bedenimizde ve bedenimizin haricinde bunların hepsini soracak ve karşılığında bana ne yaptın diyecek. Sana Namaz kıldım. Senin için oruç tuttum. Kul yaptığı şeyler anlatacak. Bunların tamamı senin için. Benim için ne yaptın? Bir kutsi hadiste Musa Aleyhisselam'a benim için ne yaptın diye sorduğunda, gerçi senedi zayıf da, hükmü sahih bana göre. Çünkü Allahu Teala Nebiimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın sıhhi olarak rivayet ettiği hadiste "Kul Rabbisin'in karşısında aralarında bir tercüman olmaksızın konuşacak Allahu Teala kullar." Musa Aleyhisselam'ın bunu söylemiş olması çok mu yani? Ey Musa, benim için ne yaptın? Senin için namaz kıldım, senin için şunlar, bunlar hepsi senin için. Benim için ne yaptın? Şu iki ayet çerçevesinde bunu düşünmenizi istiyorum. Ne olur düşünün. Allahu Teala nebilerini nebilerini kıyamet günü olduğunda Allah'a bir mazeret ileri sürmemeleri için müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdiğini söylüyor. Kıyamet günü ise oraya vardığında eğer biz bunu yapmamış olsaydık yani Resul göndermemiş olsaydık Rasuller insanlara müjde, müjde vermemiş olsaydı. Şöyle yaparsan bu müjdeli bir haberdir ha. Bak seni bekleyen şöyle şöyle güzellikler var. Şunu da yaparsan seni bekleyen şöyle bir ceza var ha demeseydi. Müjde ve korku arasında bu ikisini yapmamış olsaydı kullar ne yapardı biliyor musunuz kıyamet gününde? Keşke bize bir Rasul gönderseydin de bu bizi zelil eden hakir eden duruma düşmemiş olsaydık ya rab derler diyor. Eğer bu Rasulleri göndermeseydik. Bakın ayet-i kerimeye değerli kardeşim, kardeşlerim. Le'ula erselte ileyna rasulan fenettebi'a ayateke min qabl an nadilla ve nahsa. Keşke bize keşke bize Rasul gönderseydin de biz o Resul vasıtasıyla ayetlerini tanısaydık, senin ayetlerini tanısaydık, onlara tabi olsaydık, bu şekilde zelil ve hakir olmazdık diyorlar. Değerli kardeşlerim, dünyaya gelmemiş olsaydık, allah Teala bizim iyi veya kötü olduğumuzu biliyor muydu? Biliyordu dünyaya göndermeseydi o ilminin muktezası olarak kimimizi cennete kimimizi cehenneme koysaydı bu dünyada bu bu kadar sıkıntıya hiç gerek yoktu. Ne yapacak? Ruh, ruh, ruhlar halini halindeyken bizi zaten iyi biliyordu. Değil mi? Bizi var eden o değil mi? İlk, ilk nüvemiz, ilk aslımız, ilk ağacın çekirdeği tohum Adem Ali selam yaratmadan önce de insan diye bir varlık yaratacağım diye tasarladığında, iradeyi kevniye olarak bunu tasarladığında, insanın nasıl bir varlık olduğunu bilmiyor muydu? Zaten bilerek yaptı bunu. Bizden önce cinler, cinleri de öyle, onların iyileri var, kötüler var, bizden önce yaratılan cinler de öyle, Onların da iyileri var, kötüleri var. Onları da... ...farklı bir... ...bizden şekil olarak farklı ama... Onları da kendisine kulluk için yaratmıştır. Bu ma halaktu'l cinne ve'l insa ayetinin muktezasına göre ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinin gereği olarak bunun muktezası olarak zaten onları da biliyor. Ne kadarı kulluk edecek, ne kadarı isyan ederek, ne kadar zengin olacak, ne kadar fakir olacak, ne kadar yeryüzünde ömür tüketecekler. Hepsini biliyor. Bu ilim gereği Bizim bazımızı cehenneme assaydı, bazımızı da cennete koysaydı. Allah Azze ve Celle'ye o cehennemlikler demez miydi? Bizden üstün, hal, üstün olan halleri nedir bu insanların da cennete koydun? Bizi de cehenneme koydun. Biz ne yaptık ki sana? Demezler miydi? İşte bu dünyadaki imtihan bu. Bu dünyaya geliş sebebimiz bu. Öyleyse Öyleyse Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmez. İbrahim Aleyhisselam'ı niçin anlatıyoruz? İbrahim'e Allah neden halilim dedi. Neden veffa diye niteledi onu. Çok vefalı. Bir ayet-i kerimede nimel abd o o kadar güzel kul ki diyor. İbrahim'den bahsederken. Neden diyor. Kardeşlerim, onun başına gelenler bizden birinin başına gelse, bizim başımıza çok basit bir şey geliyor. Tamam Hemen mızıkçılık yapıyoruz. Nefsimi kastediyorum. Hemen isyan bayrağını kaldırıyoruz. Çok basit bir şey gelse, İbrahim Aleyhisselam'ın duçar olduğu imtihanların zerresi bizim başımıza gelse herhalde aklımızı filan kaybederiz. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlattıktan sonra Rabbimizin buyruğu gibi. Bunlar uydurulmuş hikaye sözler değil. Akıl sahipleri için bunlarda ibret var dediği şeyler. Değerli kardeşlerim. Bu itibarla ben anlatmaya çalışayım. Siz de dinlemeye çalışın. Bir hikaye olarak değil. Bunda mutlaka nefsimiz için, nefsimizin terbiyesi için Hak yolü üzere sebat edebilmemiz için, sıratı mustaqiime üzere olabilmemiz için ibretlik şeyler var, haller var, durumlar var, tablolar var. İnşallah Allahu Teala bize nasip eder, hakkı ile ondan istifade etmiş oluruz değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam Nubuvvette bir fetret üzere yani nebiliğin izlerinin silindiği, Allah'ın dininin ortadan kalktığı tevhid adına hiçbir şeyin olmadığı, ibadet adına hiçbir hareketin, fiilin, kelamın olmadığı bir dönemde gönderilmiştir. Öyle ki, Yeryüzünün hakimi tam bin sene hükümdarlık yaptığını söylüyorlar. Bin sene. İnsanları kendisine ibadete çağıran bir zalim, bin sene insanlar üzerinde hükümranlık yaparsa, o zaman dilimi içerisinde Allah adına bir şey anılır mı dersiniz? Allah'a kulluk eden bir insan çıkar mı dersiniz? Ama Allah'ın kaderi öyle bir tahakkuk ediyor ki onu en sevgilisiyle helak ediyor. Onun onun aklının zayıflığının sadece ve sadece zulmüyle ayakta kaldığını ispat ediyor. Kim ile en yumuşak huylu bir insan var. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Rüya görürdü. Rüyasında nebileri görürdü. Ve gördüğü o rüyaların hepsi biliyorsunuz nebilerin rüyaları vahiy. İsa aleyhisselamın nasıllığını yani fiziki yapısını anlatırdı Musa aleyhisselamın. Bir seferinde diyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam'a Ya Resulullah İbrahim aleyhisselam nasıl? Sahibinize bakmıyor musunuz? Diyor. Kendisini kastederek. Sahi. O kadar mütevazi bir insan ki siz nebinize bakmıyor musunuz demiyor. Sahibinize bakmıyor musunuz diyor. Sahip kim arkadaş demektir. Yani arkadaşınız derken de, de kendi nefsini kastediyor, değerli nefsini. Allah azze ve celle nebimiz Ali'ye salat ve selamı İbrahim'in sireti ve sureti üzere yaratıyor. Sireti ve sureti çok mükemmel bir ahlak şeklende tam onun aynısı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın siiretini, suretini iyi bilen, suretini iyi bilen. Nasıl bilinir Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sureti? Şemaili Şerif, değil mi? Resulullah'ın şekleni, fiziki yapısını anlatan kitaplar var. İmamı Tirmizi'yi İmam Tirmizi Allah ona rahmet etsin, Allah ondan razı olsun, yememiş, içmemiş, bizim için Resul Ekrem Ali'sıratı ve selamın siretini potreleştiren bir kitap yazmıştır. Ona bakabilirsiniz. Ona bakan orada Resul Ekrem Ali'sıratı ve selamı tahayyül eden bilsin ki İbrahim Aleyhisselam'ı tahayyül ediyor. Resul Ekrem Ali'sıratı ve selamın ifadesiyle Allah Azze ve Celle Resulü, Nebisi İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok sıfatlarla sıfatlamış ki o kadar güzel hasletlerle anmıştır ki ben bu mukaddime de onlardan birkaç tanesini beni etkilediği için seçtim. Onları size bu sohbette duyurmak istiyorum değerli kardeşlerim. Sadece Nemrut değil onların o toplumun ilahı. Onun haricinde yedi tane gezegen var. Büyük gezegenler onlara da tapıyorlar. İlahları onların aynı zamanda yani gök cisimleri. Sadece bir tane değil. Ve babası da Babası Azer de onlardan bir tanesi. Hatta o o büyük yıldızları tahayyül edermiş, onları mücessem hale heykelleştirirmiş. Ve insanlara, bunlara tapacaksınız bu gökteki o taptığınız varlıkların mücessem yani cisim haline girmiş şekli diye onları satarmış. İbrahim Aleyhisselam'ın babası böyle bir insan. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir toplum? Allah-u Teala kitabında diyor ki yuhricül hayye minel meyyit Allah ölüden diriyi çıkartır. Ölü kim burada? Diri kim? İbrahim Aleyhisselam hayatın ta kendisi. Bir iman, bir insanda iman yoksa o meyyit ölüdür. Ölünün ta kendisi. Bundan dolayı Rabbimiz diyor ki yuhrucül hayye minel meyyid. Diri ölüden çıkartır. Hem de öyle bir diri ki bütün insanlığa hayat veren. Değerli kardeşlerim i̇mam Ahmed Ahmet rahmetullahi aleyh diyor ki iman, iman bir insana sudan. Yemekten hatta teneffüs ettiği hayattan daha önemli. Bir ima, bir insan imansız olarak nefes alıp vermesi, yemesi, içmesi onun sadece azabını artırır. Onun kıyamet günü ateşini artırır, başka bir şey yapmaz. Bu insan ölü müdür, diri midir? İmansız bir insan nefes alıp verse de, yese içse de bu insan ölü müdür, diri midir? Bu insan vallahi billahi ölüdür. Rabbimiz Azze ve Celle boşa söylemiyor Ali İmran'da. Yuhricül hayye minel meyit. Ölüden diriyi çıkarır. Ve yuhricül meyite el hayy. Ölüden de diriyi, şey, diriden de ölüyü çıkartır. Bunun için müfessirlere bakın. En basitiden İbn Kesir'in tefsirine bakın. İbrahim Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam'ı örnek verir. İbrahim Aleyhisselam ölüden çıkmış bir diridir, hayattır. Nuh Aleyhisselam ve oğlu ise hayattan çıkmış bir ölü olarak nitelendirilir. Yani yaşayan canlıdan bir ölü çıkmış olarak nitelendirilir. Çünkü küfür sahibini manevi bir ölümüne öldürür, o farkına varamaz. Kardeşlerim imansızlık var ya. Bu küfür var ya, ölümün ta kendisidir. O, farkında olmadığı bir ölüm ile yaşamaktadır. Ebu Cehil öldüğü gün, Ebu Cehil öldüğü gün, 70 küsur sene hayat yaşamış, diyor ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, 70 küsur sene önce cehennemin ağzından yuvarlanan taş, Şimdi diyor dibini buldu diyor şey kuyunun diyor cehennemin diyor. Ne demek istiyor bu hadis bize? O doğduğu gün cehenneme yuvarlanmaya başlamıştı. Öldüğü gün o cehennemin dibini buldu demektir bunun manası. Küfürden daha büyük insan için eza ve cefa yok. Allahu Teala İbrahim'i anlatırken hayatın ta kendisi olarak birinci niteliği o Hanef'ti diyor. Hanef ne demek biliyor musun? Eğri, meyilli demek. Hanef kelimesinin Arapça karşılığı bu. Esas kastedilen manane Allah'ı birleme dinine meyleden, şirk ve emsali şeyleri terk eden Onlara karşı sırtını dönen anlamına geliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın birinci sıfatı değerli kardeşlerim, muvahhid olması, muvahhidlerin imamı olması. İnne İbrahim'e hanifen, kuşkusuz ki İbrahim haniftir. Velem yekun minel müşürkün, hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Kul sadakallah, de ki Allah doğru söylemiştir. فَتَّبِيُوا مِلَّتِ اِبْرَٰهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ el müşrikin. De ki Allah doğru söylemiştir. İbrahim'in dinine uyun. Eğer siz tabi olacaksanız, ittiba edecekseniz İbrahim'in dinine tabi olun. O müşriklerden olmamıştır. İkincisi değerli kardeşlerim. وَسَفَهُ اَنَّ د۪ينَهُ اَقْوَمُ الْاَدْيَامِ allah Teala... Kur'an-ı Kerim içerisinde İbrahim'in dininin en doğru din olduğunu, en vasat din olduğunu, en mutedil, aşırılıklardan uzak, ifrat ve tefritten uzak en mutedil dil, din olduğunu anlatmıştır bize. Kul inni hedani Rabbi ila sıratim mustaqim, diinen qayyimen millete İbrahim hanîfâ de ki benim dinim yani tabi olduğum din dinler içerisinde en mutedil olan dindir. O din İbrahim'in dinidir. O müşriklerden olmamıştır. Her ayetin sonunda şirki ondan nef Bunu düşündüğümüz zaman. Kur'an-ı Kerim içerisinde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilen ayetlerde genelde o müşriklerden olmadı. Zaten bir ayet-i kerime bir ayet-i kerime de Rabbimiz Azze ve Celle bunu söylemiş olsaydı yetmez miydi inanmamız için onun müşriklerden olmadığını? Peki niçin mükerrer olarak tekrar tekrar onun müşriklerden olmadığını söyler? -u Teala, Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Musa Aleyhisselam'ı müteaddit defalar zikreder. Ha kiza İbrahim Aleyhisselam'ı da ve benzeri Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ı. Onlardan bir tanesi var ki sek bir kere geçiyor ismi Kur'an'da. Bir kere anıyor Rabbimiz onu. Adı çokça anılanlara iman edelim. Onu tasdik edelim. Adı bir kere anılanlara tasdik etmeyelim. Biraz şüpheyle bakalım. Ne dersiniz? He? Bu küfür. Bu küfür. İsterse bir kere söylesin Rabbimiz. İsterse onu bin kere tekrar etsin. Hepsine iman etmemiz gerekiyor Müslümanlar olarak. Peki nedir hikmet? İbrahim Aleyhisselam'ı andığı zaman o makâne minel müşrikîn müşriklerden değildi. Öyle bir şirk toplumu içerisinde yaşıyordu ki babası müşrik. Müşriklerin önde gideni ve insanları şirke teşvik eden, onları putçu yapan bir insan. Annesi hakiza. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Bir tane kendisi çıkıyor o toplum içerisinde bir kişi bir kişi Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğum ayette diyor ki Rabbim bana doğru yolu gösterdi öyle bir doğru yol ki o doğru yola beni hidayet etti o dinler içerisinde en kavim olan din İbrahim'in dini bundan daha büyük övgü olabilir mi bir insan için Resul-i ve Aleyhisselatü Vesselam'a Bu dine uyacaksın sen. Ve evhayna ileyke enittebi millete İbrahim'e hanifa ve ma kâne minel müşrikid. Sana biz İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. O müşriklerden olmamıştır. O müşriklerden olmamıştır. Böyle bir insan. Allah'ın salat ve selamı ona olsun. Rabbimiz azze ve celle kitap ve nübuveti onun nesline vermiştir. Ve laqad erselna nuha ve İbrahim'e ve ce'alna fi zurriyetihimen nübvetovel kitab. Andolsun biz rasullerimizi Nuh'u İbrahim'i vazifeli olarak gönderdik ve nübuveti ve kitabı onların nesline verdik. Dördüncüsü değerli kardeşlerim وَصَفَهُ اَنَّ اِبْرَٰهِمَ اُمَّ قَانِتًا vahde Rabbimiz Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'a ibadet eden tek başına bir millet olarak zihretmiştir. Tek başına. اِنَّ اِبْرَٰهِمَ كَانَ ummeten قَانِتًا lillah. Kuşkusuz ki İbrahim tek başına İbadet Allah için ibadeti yerine getiren bir ümmet. İbrahim Aleyhisselam'a hilim, evvâh ve munib sıfatlarıyla sıfatlamış. İnne İbrahim'e le evvâhun halîm. İnne İbrahim'e le halîmun evvâhun munib. Üç tane sıfatı, üç tane sıfat ve özelliği bir araya getirmiştir. Kuşkusuz ki İbrahim çok yumuşak huyludur kuşkusuz ki İbrahim Rabb'sına ah eden. Kuşkusuz ki İbrahim Allah'a tövbe ile ısrarla rucu eden. Düşünebiliyor musunuz? Her anı Allah azze ve celle'ye tövbe. Her hali Allahu Teala'ya munacat, yakarış. Ve öyle bir yumuşaklığı ki Halim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ı bir tane onu selim bir kalp getirmiştir Rabbine sıfatıyla sıfatla. Bir ikincisi yok bunun. Kıyamet günü kurtulanlar kimler? Kıyamet günü kurtulanlar kimler? Selim bir kalp getirenler diyor Allah Teala. Bakın. Yevme la ينfa'u malun ve la benun o gün öyle bir gün ki ne çocuk ne de mal kişiye fayda vermeyecek. İlla men Allah bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalp getiren bunun dışında. Selim kalp ne? İçerisinde kin yok. Karaz yok. Düşmanlık yok. Haset yok. Buğuz yok. Hiçbir kötülük yok. Kalbi böyle bir olan insan tam bir halim insandır işte. Bakın. Yevme la yenfev malun ve la benun O gün öyle bir günkü ne mal ne de çocuklar fayda vermeyecek. İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak selim bir kalp getiren bu müstesna. İbrahim Aleyhisselam'a bakın ne diyor. Şimdi önce ayeti kerime ayeti kerime kişiye fayda kıyamet günü neyin fayda vereceğini anlatıyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam'a gelince ve inne min şiatihi İbrahim Nuh'un grubundandır İbrahim onun tarikatındandır onun müritlerindendir İbrahim kimin tarikatından hangi tarikattan Sofuz tabirle. Hangi tarikattansın diyorlar ya, ben onu konuşuyorum. <gülüyor> Bir yere oturduğun zaman tasavvufçular birbirlerine hangi tarikattansın diyorlar ya. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın tarikatındandı. Biraz uykun dağılsın dağısın diye söylüyorum. bir Geçmişte bir gün bir yerde piknik yapıyoruz. Bir su başında. Gençler etrafımıza geldiler. Orada biz oturduk. <gülüyor> Kilimlerimizi filan serdik. Gençlerden bir tanesi geldi bana dedi ki hangi tarikattansın dedi. Ben de dedim ki ben söylersem benim tarikatıma gelecek misin? dedi Söyle bak belki hoşuma giderse gelirim dedi. <gülüyor> Muhammed İbni Abdülvah'a Abdullah dedim. Muhammed İbni Abdullah dedim. Kimmiş ya o dedi. Sen bilmiyor musun? <gülüyor> Meşhur dedim. Çok. Ta dedim onun aslı 1400 1400 yüz kusur seneye dayanıyor dedim. Sen hiç duymadın mı bu tarikatı dedi? Yok dedi vallahi duymadım. Kimmiş bu dedi. Neyse sen gel bizim yanımıza. Ben sana öğreteceğim onu dedim. O Cami Kebir Mahallesi'ndeydik. Eski yerimizdeydik. Oraya dedim adresi verdim. Gel ben sana öğreteceğim bu tarikatı dedim. Derslerini falan sana telkin edeceğim dedim. Ben dedim vekilim dedim. Onlar anladığı dille konuşuyorum. allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı Nuh'un tarikatından şia grubundandı diyor. Çünkü onun çizgisi üzere. وَاِنَّ مِنْ ile İbrahim Nuh'un şeriatındandır, tarikatındandır İbrahim. اِزْجَاءَ رَبَّهُ kalbin سَل۪يمٍ Rabbine selim bir kalp getirdi. Var mı ondan başka bir selim kalp? Rahim Aleyhisselam. Allah'ın salat ve selamı ona olsun. <gülüyor> Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onun dinine tabi olmasını emretmiştir. Kul sadakallah fettebiyu millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşurikîn de ki Allah doğru söylemiştir. İbrahim'in hanif olan dinine tabi olun. O müşriklerden olmamıştır. Sümme evhayna ileyke enittebiy millete İbrahim'e hanife. O emin el Sonra biz sana vahyetti ki İbrahim'in dinine tabi olacaksın. Bizim dinimiz dinimizin aslı nedir? İbrahim'in dini. Aleyhissalatu vesselam Aleyhissalatu vesselam'ın dininin kökeni, aslı babasının İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Çünkü onun dinine ittiba etmekle emrolunmuştur. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı halil olarak seçmiştir. Bir başka ayeti kerimede alemlere üstün kılmıştır İbrahim Aleyhisselam'ı. Alemlere üstün kılmıştır. Nisa suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bakın ne diyor. Ve men ahsenü dinen mimmen esleme vejhehu lillah. Diyor ki yüzünü Allah'a teslim eden kimsenin dininden daha güzel nedir? Ne vardır? Bir insanın yüzünü Allah'ın dinine teslim etmesi. Nasıl olur kardeşlerim? Burada Rabbimiz azze ve celle zikri cüz iradeyi kül kelam neviğini seçiyor. Bir insanın sadece yüzünü Allah'a çevirmesi, Allah'ın dinine çevirmesi, bedenini Allah'ın dininin gayrına çevirmesi olmaz ki. Yüz, bütün bedenin mosturası. Göstergesi. Bir insan yüzünü ne tarafa çeviriyorsa bu adam şu tarafa bakıyor. Bu adamın meyli bu tarafa derse. Rabbimiz Azze ve Celle bu kabilden. وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينَ مِمَّنْ esleme وَجِهَهُ لِلّٰهِ ve muhsinun, yüzünü Allah'a çeviren kimsenin dininden daha güzel din, kimin dini olabilir? O ihsan edici olduğu halde, iyilik edici olduğu halde. Ve millete İbrahim'e hanifa, bu din işte İbrahim'in dinidir, sen onun dinine yönel. O öyle bir insan ki ve ateynahu fi hasene biz ona dünyada bütün iyilikleri verdik. Ve fil ahireti min asalihin. Ahirette ise en salih insanlardan. Dünyada bütün istediklerini verdik güzellikler onun için. Diyorlar ki müfessirler İbrahim hem kul hem kral nebiydi. Kendi zamanında Allah onu öyle zengin etmişti. dağlardaşlar bütün malla ona amadeydi, emrine amadeydi. Allah Azze ve Celle o yaşıyor o yaşıyor iken, gözü görür haldeyken iki tane nebi evlat vermiştir. İsmail'i vermiştir, onun nübüvvetini görmüştür, İshak'ı vermiştir, onun nübüvvetini görmüştür. Allah azze ve celle bununla yetinmemiştir. Gözü aydın olsun diye Yakub Ali selamun nebi olarak torun olarak müjdelemiştir ona. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Yemen'e gidiyor davet için. Sesi güzel. Kıraati son derece güzel bir sahabe. Bu ayeti okuyor. Veman, ahsen dîna mîmen aslâm ojehû lillah, vohu muhsin, vattaba millet İbrahim hanifa, vattaxa Allah İbrahim halîla. Yüzene Allah'a dönen kimseden daha güzel din kimin dinidir? O iyilik edici olduğu halde İbrahim'in dinine, hanif dinine yönel. Allah İbrahim'i halil edindi. Ayetini okuduğu zaman arkasındaki cemaat kendini tutamıyor. Müjdeler olsun onun anasına diyor. Onun anasının gözü aydın olsun diyor. Namazın içerisinde adam konuşuyor. Bu ayeti dün, duyduğu zaman. Düşünebiliyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ı Allah İbrahim'i halil edindi deyince kendinden geçiyor adam. Gözü aydın olsun onun anasının diyor. İbrahim Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın birkaç Kur'an-ı Kerim'de nitelenen vasfından, Rabbimiz Azze ve Celle'nin nitelemesinden, sıfatlamasından örnekler vermeye çalıştım. Bundan sonraki derslerimizde inşallah, İbrahim Aleyhisselam'ın doğumundan vefatına kadarki serüveni Ayetler ve hadisler çerçevesinde bir de müfessirlerin o ayetler ve hadisler çerçevesindeki değerli yorumlarını size aktarmaya çalışıyorum.